Davranışlarınızı Allah da Resulü de görecek. Sonra hepiniz gaybı da görülen alemi de bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecek. Yanlarına döndüğünüz zaman kendilerini rahat bırakmanız için size Allah adıyla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 ...rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah... ...çok bağışlayandır. Çok... ...merhamet edendir. İslam'ı... ...ilk önce kabul eden... ...muhacirler... ...ve ensarlar ile... ...iyilikle... ...onlara uyanlar var ya... ...Allah onlardan razı olmuş. Onlar da... ...ondan razı olmuşlardır. Allah... Onları içinden ırmaklar akan, içinde ebeydi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Çevrenizdeki veydevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki, sen onları bilemezsin, biz onları biliriz. Onlara iki defa, azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir. Onların mallarından onları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 Yalancıdırlar Onun içinde asla namaz kılma İlk günden temeli takva Allah'a karşı gelmekten sakınmak üzerine Kurulan mescid Kuba Mescidi içinde namaz kılmana elbette daha layıktır Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır Allah da temiz olanları sever Binasını takva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 İçlerinden alaylı bir şekilde bu hanginizin imanını arttırdı diyenler olur. İman etmiş olanlara gelince inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler. Kalplerinde hastalık olanların ise pisliklerine pislik katmış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 çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki bana Allah yeter. Bundan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Yunus suresi Rahman ve Rahim olan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 Onunla yetinerek tatmin olan kimseler ile ayetlerimizden gafil olanlar var ya işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden aracakları yer ateştir. İman edip salih ameller işleyenlere gelince Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu, cennetlerde, altlarından ırmaklar akar. Bunların oradaki duaları seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım. Aralarındaki esenlik dilekleri, selam, duaların sonu ise hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur sözleridir. Eğer Allah insanlara onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi şerri de acele verseydi, elbette onların ecellerine yük olunurdu. İşte biz, bize kavuşmayı ummayanları kendi azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokundu mu,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 Cezası misli iledir. ve onları bir zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiçbir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden parçalarla örtülmüştür. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır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 Sadece sapıklık vardır. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki onlar artık imana gelmezler sözü işte böyle gerçekleşmiştir. De ki: Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan başlangıçta yaratmayı yapacak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 Hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunlar... Hiçbir şüphe yoktur. O, alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed kendisi uydurdu mu diyorlar. Peki eğer doğru söyleyenler iseniz, hadi siz de onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kimse varsa onları da yardıma çağırın.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 Öylesi vardır ki ona Kur'an'a inanır. Yine onlardan öylesi de vardır ki ona inanmaz. Rabbin bozguncuları daha iyi bilendir. Eğer onlar seni yalanlarlarsa de ki benim işim bana aittir. Sizin işiniz de size siz benim yaptığımdan uzaksınız. Ben de sizin yapmakta olduğunuz şeylerden uzağım. Sorumlu değilim. Onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat sağırlara hele akılları da ermiyorsa sen mi işittireceksin? İşlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere,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 Yalan söylüyorlar. O içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için karanlık, gündüzü ise aydınlık kılandır. Çüpesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Allah bir çocuk edindi dediler. O bundan uzaktır. O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 Önceden yalanlamakta oldukları şeye inanacak değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece büyürleriz. Sonra bunların ardından Firavun ile ileri gelenlerine de Musa ve Harun'u mucizelerimizle gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir toplum oldular. Katımızdan kendilerine hak Mucize gelince şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa, size hak gelince onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa sihirbazlar iflah olmazlar dedi. Dediler ki bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresiniz de Yeryüzünde hakimiyet Devlet ikinizin eline geçsin diye mi Bize geldin Biz ikinize de inanmıyoruz Firavun Bütün usta sihirbazları Bana getirin dedi Sihirbazlar gelince Musa onlara Atacağınızı atın Hünerinizi ortaya koyun Dedi Sihirbazlar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 Tevekkül edin dedi. Onlar da şöyle dediler. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik ey Rabbimiz. Bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. Musa'ya ve kardeşine Kaminiz için Mısır'da sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dost doğru kılın. Müminleri müjdele diye vahyettik. Musa şöyle dedi: Ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavuna ve onun ileri gelenlerine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 Allah'ta her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakta devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin." dedi. "İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu." nihayet boğulmak üzereyken İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım ben de Müslümanlardanım dedi şimdi mi oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun bizde bugün bedenini arkandan geleceklere ibret olman için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 Ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içindeysen senden önce kitabı Tevrat'ı okuyanlara sor. Ant olsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma yoksa zarara uğrayanlardan olursun. Şüphesiz haklarında Rabbinin sözü, hükmü gerçekleşmiş olanlar kendilerine bütün mucizeler gelse bile elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar. Yunus'un kavminden başka keşke azabı görmeden iman edip imanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı. Yunus'un kavmi iman edince dünya hayatında sürüklenebilecekleri rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış, ...ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi, elbette topyekün iman ederlerdi. Böyleyken, sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın. Allah'ın izni olmadıkça, hiçbir kimse, iman edemez. Allah azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. De ki göklerde ve yerde neler var bir baksanıza fakat ayetler ve uyarılar inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz. Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçenlerin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 İnananları da Kurtaracağız De ki Ey insanlar Benim dinimden Herhangi bir şüphedeyseniz Bilin ki ben Allah'a bırakıp da Sizin taptıklarınıza Tapmam Fakat sizin canınızı Alacak olan Allah'a Kulluk ederim Bana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 Sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmiyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki,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 o her şeye hakkıyla gücü yetendir. İyi bilin ki onlar ondan gizlenmek için kalplerindeki düşmanlığı gizliyorlar. Yine iyi bilin ki elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü O göğüslerin özünü ...kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.